tablolar koyduğunu görüyoruz ve aşağı allah Teala'nın oğlu vardır, oğlu var diyenlere karşı ciddi bir reddiye var. Sonra Taha suresi başlıyor bu cüzün içerisinde. Bu Taha suresinde de sure başlar başlamaz Musa aleyhisselamın öne çıktığını görüyoruz. Bir kere daha daha önce söylemiştik. Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in yoğun gündemindedir. Musa Aleyhisselam'ın küçüklüğünden itibaren, bebekliğinden itibaren ve daha sonraki ileri yaşlarında dara düştüğü zamanlarda Allahu Teala'nın nasıl onu koruduğunu, himaye ettiğini görüyoruz. Ayetler açık söylüyor ve onu Firavun'a gönderdiğini, Firavun'la mücadele ettiğini, ondan sonra onu Allahu Teala'nın farklı mucizelerle destek verdiğini, kardeşi Harun'la onu desteklediğini Sihirbazların sihirini Allahü Teala'nın boşa çıkardığını bu ayetlerde görüyoruz. Çok enteresan konulardan biri de Musa Aleyhisselam'ın karşısına devletin gücü olarak çıkarılan sihirbazların Sabahin bir taout firavunun destekçisi bir kafir akşamda Rablerine gitmiş bir şehit olarak öldükleri örneklendiriliyor.